Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Duvar Gazetesi'nden Hazal Ocağ'ın yazısına göre Saros Körfezi'ne doğal gaz taşıyacak gemiler için inşa edilen yaklaşık 270 metre uzunluğundaki iskele dolgu platformunun imar planlarının iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Bilirkişi raporunda projenin doğal alanların korunmasıyla uyumluluk göstermediği sonucuna varılmasına karşın mahkemenin projede üstün kamu yararı olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Kararı tepki gösteren bölge halkı, şirketin dış ticaret için Saros Körfezi'ne kırıma uğratması, ormanların ve turizm bölgesinin acımasızca yok edilmesi nasıl olur da üstün kamu yararı olarak hüküm altına alınabilir? Bu kararı kabul etmiyoruz, dedi. Saros Körfezi, Mecidiye Beldesi Turizm, Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Geliştirme Derneği ile Bölge halkı, liman projesine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve şirkete dava açmıştı. Saros, Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tahsisi iskelesi ve yardımcı tesisleri, projenin büyük ve küçük imar planlarının iptali istemiyle dava açan bölge halkı, projenin uygulanması halinde doğal bitki örtüsünün zarar göreceğini, ekosistemin ve doğal hayatın bozulacağını, kara ve denizde çevre kirliliği ve yangın riskinin artacağını ve kamu yararı bulunmadığını belirtti. Davaya bakan Edirne İdare Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere davayı oy birliğiyle reddetti. İki ayrı bilirkişi raporu bulunduğu ifade edilen kararda dünya üzerinde özellikle pandemi süreciyle başlayan enerji güvenliğiyle arzındaki düşüş ve fiyatlardaki artış nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgazın DNG gemileriyle taşınmasının, yüzel sistemlerle depolanmasının ve gazlaştırılmasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığı bu nedenle söz konusu projenin uygulamasında üstün kamu yararı bulunduğu belirtildi. Keşan Kent Konseyi ve Saros Günleri bugün ortak bir açıklama yaparak mahkemenin bu kararına tepki gösterdi. Z kuşağı temsilcileri olarak İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele etmek için açıkladığı 2053 net sıfır karbon hedefine ulaşmak için acilen 2030 yılında kömürden çıkılacağının açıklanmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı. Gençler, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasının ardından atması gereken en hızlı ve gerçekçi adım iklim krizine neden olan emisyonlarının yaklaşık yarısına neden olan kömürü en geç 2030'da da kullanmayı bırakacak bir kömürden çıkış eylem planı açıklanmasını talep ediyor. Gençler soruyor. Karbonsuz bir gelecek için Türkiye kömürden çıkacağını ne zaman açıklayacak? Harekete geçmek için zamanımız azalıyor. İklim ve Gençlik Türkiye Hareketi aktivistleri... Fosil yakıtları desteklemeye devam ederek bugün yapılan geri dönülmez hataları biz geleceğimizle ödemek istemiyoruz. IPCC 1.5 özel raporuna göre tüm OECD ülkeleri en geç 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalı. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesini değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz. Türkiye-Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak, karbonsuz düzene geçiş için bir adım attı ancak hala atılacak çok fazla adım var. Atılması gereken ilk ve en acil adımlardan biri ise kömürden çıkmak dedi. Avustralya hükümeti Büyük Set Resifi'nin Dünya Mirası Komitesi tarafından tehlikede olarak listelenmesini önleme kampanyasından sadece aylar sonra 10 yıl içinde Büyük Set Resifi koruma projelerine 1 milyar dolar aktaracak. Kuzey Queensland'da Başbakan Scott Morrison tarafından yapılan duyuru İşçi Partisi'nin doğa harikasını korumak için 163 milyon dolar taahhüt etmesinden 2 hafta sonra geldi. Hükümet dikenli deniz yıldızlarından korunacak alanların sayısını 253'ten 500'e çıkaracak ve yerel çiftçileri okyanusa tarımsal atık su deşarjını azaltmaları için teşvik edecek. Aktivistler planın hatalı olduğunu çünkü konunun Başbakan Morrison hükümetinin yetersiz Sere gazı azaltma hedefleriyle bağlantılı olduğunu söylediler. Su kalitesini iyileştirmek, sürdürülemez ve yasa dışı balıkçılığı ele almak için daha fazla fon ve eyleme ihtiyaç olduğunu da belirttiler. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Somali'de giderek genişleyen ve olağanüstü hal ilanına yol açan kuraklıkla su kaynakları ve kuyuları birer birer kuruyor. Kuruluşun yayınladığı yerinden edilmeleri izleme maddesinde son 40 yılın en ağır su kıtlığının yaşandığı ülkede sorundan şimdiye kadar 3,2 milyon kişi olumsuz etkilendi. Rapara göre yaklaşık 245 bin kişi gıda, su ve hayvan otlatacak alan bulabilmek için evini terk etmek zorunda kaldı. Kuraklığın vurduğu bölgelere su ve temel gıda desteği verilmemesi halinde 6 ay içinde 1 milyon 36 bin ila 1 milyon 415 bin arasında kişinin Evini terk edici öngörülüyor. Son 3 sezondaki yani Ekim 2020'den Aralık 2021'e kadar yetersiz yağışlar Somali'nin birçok bölgesinde yaygın ve giderek kötüleşen kuraklıklara neden oldu. Tarlalardan ürün alınamamasına, yaygın su sıkıntısına, anormal hayvan göçlerinin tetiklenmesine, hayvancılıkta üretim düşüşlerine ve hayvan ölümlerinin artışına yol açtı. Su ve gıda fiyatlarında anormal artışlar sürüyor. Biyanet'in aktardığına göre Aralık 2021'den bu yana kuraklık gitgide bölgede şiddetleniyor. Ocak 2022 itibariyle Yubaland, orta bölgeler ve civarları zaten aşırı kuraklıktan etkilenmişken ülkenin başka bölgelerinde de şiddetli kuraklık koşulları yaşanıyor. Evet artan kuraklık Afrika'yı çok ciddi biçimde vuruyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.